İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Herkese merhaba Sayın Açık Radyo Bugün sizlere Sierra Leone'den Rosalini Satamansaray ve Cinsiyet Eşitliği Hareketlerinden Selin Özün Aldım ile röportaj yaptım. İlk önce Selin'le yaptım röportajı dinleyelim. Selin özün aldım 18 yaşında toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti. Yollarımız Selin'le aktivistliğimiz sırasında birçok kez kesişti. Ve bu sayede birbirimizin neler yaptığını öğrenme şansını yakaladık. O kadar güzel işler yapıyor ki. Dolayısıyla siz açık radyo dinleyicilerininde Selin'in neler yaptığından haberdar olmanızı istedim ve konuk olarak davet ettim. Hoş geldin Selin. Ben senin aktivistliğe başlama hikayeni biliyorum ama bir de senden duyabilir miyiz? Nasıl oldu da cinsiyet eşitsizliğiyle harekete geçmeye karar verdin? Çok teşekkür ederim. Ben 18 yaşında genç bir toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti olarak. asa benim serüvenim o zamanlar 6-7 yaşlarında olan küçük erkek kardeşimin bir akşam emeğinde okulun pek de dert etmeme gerek olmadığını, çünkü eğer olur da iyi üniversiteye giremez veya iyi maaş bir iş bulamazsam evlenebileceğimi ve bu nedenle de çok şanslı olduğumu söylemesiyle başladı. Küçüklüğümden beri her zaman ilham veren, güçlü, sırf başkası yapamazsın dediği için tutkusundan, hayallerinden vazgeçmeyen, hatta tam tersine hedefine ulaşmak için bu sözleri kamçı olarak kullanan kadınları, kendi ayakları arasında duran kadını kendime rol model olarak almıştım. Onların da bende yarattığı bu etkiyle aslında her zaman içten içe biliyordum ki değişim ve eşitlik için var gücümle çalışmak zorundaydım ve çalışacaktım da. Ama bazen bunu biliyor olsanız da harekete geçmeniz için size bir kıvılcım gerekiyor, bir motivasyon gerekiyor. Benim için de bu Kıvılcım, küçük kardeşimin o akşam yemeğindeki sözleri olmuştu diyebilirim. Çünkü işte o zaman farkına varmıştım ki toplumsal kalıplar, sosyal normlar o kadar hayatımızın içinde ve o kadar normalize edilmiş ki birisi tutup parmağıyla işaret etmedikçe biz farkına bile varmıyoruz. Ve sonrasında da he for she hikayem başladı sanırsam. Evet, bunun... Bu normların, bu cinsiyet kalıplarının değiştirilmesi gerektiğini biliyordum. Ve HeForShe'nin sloganıyla aksiyon almaya söz verdim kendime diyebilirim. Ben değilsem kim, şimdi değilsem ne zaman? Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin başlattığı ve destekleriyle kendi okulunda hayata geçirdiğim HeForShe hareketi liseler arasında adeta bir şey gibi büyüdü diyebilirim. Sadece birkaç ay içerisinde Türkiye'nin dört yanındaki liselerden davetler almaya başlamıştım. Konferanslar, seminerler düzenleyip HeForShe hareketini tanıtıyor. Sonrasında da öğrencilerin kendi okullarında takım kurmaları ve harekete geçmeleri için destek veriyordum. İki sene içerisinde Ortalama olarak 200 bin lise öğrencisine ulaşarak en genç e ünvanına layık görüldüm. Ve şu anda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birçok kampanya, forumu ve etkinlik üzerine çalışıyorum diyebilirim. Ve sanırsam bunların üzerine de Girl Up hareketine dahil olman var değil mi? Evet, evet. Bunu hep söylüyorum, bir aktivist olarak her geçen gün daha fazla aslında toplumsal sorunla değişilmesi gereken daha fazla kalıp yargıyla karşılaşıyorsunuz. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Hayatım boyunca özel okullarda eğitim görme imkanım oldu ve ülkemizdeki çoğu kız çocuğundan daha şanslı bir çocukluk geçirdiğime farkındayım. İşte bu nedenle e, benimle aynı ayrıcalık ve seçenekleri olmayan kız çocuklarına ulaşmam ve onların seslerini duyulmalarına yardımcı olmam gerektiğini e, biliyorum. Bu da beni aslında Girl Up ile olan hikayeme getiriyor. Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından başlatılmış Girl Up hareketi, bundan yaklaşık olarak 10 sene önce başlatıldı, dünyanın dört bir yanındaki genç kızları bir araya getirmeyi ve liderlik becerilerini geliştirerek kendi içlerindeki gücün farkına varmalarını amaçlıyor. Benim misyonumla bu kadar paralel olan Girl Up Hareketi'ni Türkiye'ye getirerek Girl Up İstanbul'u kurdum pandemi süresinde. Girl Up İstanbul olarak toplum tarafından konuşulmayan konulara dikkat çekmeyi ve tabuları yıkmayı amaçlıyor. Sorunlara global bir perspektiften yaklaşmaya çalışıyoruz. Mental sağlıktan tutun, relih sağlığına, globalde kadın sünnetinden beden olumlulmaya kadar birçok birçok konu üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel ve aslında öyle bir zamandayız ki değişim yaratmanın değeri bence çok büyük. Ve ee, değişim süresince de tabii ki kimseyi geride bırakmamak, herkesi bu değişimin bir parçası yapmak, bir parçası haline getirmek gerekiyor. Sen de değişim için belli ki çok çalışıyorsun. Ee, peki değişim için ne söyleyebilirsin? Ben her zaman değişimi bir ayakkabı bağcığı gibi düşünüyorum diyebilirim. Bağcıklar birbirine karıştığında tek bir elinizi kullanarak açmaya çalışırsanız veya o düğümü çözmek için tek bir düğümü odaklanırsanız ne kadar başarılı olursunuz ki? Hayır, eğer siz o düğümü açmak istiyorsanız... İki elinizde kullanmalısınız. Bir sürü farklı düğümlere e, dokunabilmelisiniz. Yani burada aslında bir metafor kullanıyorum. E, bizim de çalıştığımız bütün konular birbirleriyle bağlantılı. Eğer siz cinsel e, eşit üzerine çalışıyorsanız iklim kriziyle de ilgili temel bilgileriniz olmalı mesela. Bu nedenle e, herkes yorganın ucundan tutmalı ve konfor alanımızdan çıkmalıyız ki değişimi yaratabilelim. Ee, bu arada çok güzel bir söz konfor alanından çıkmak demişken e, Girls Who Code gibi kocaman bir misyon edindin kendine tüm bunların üzerine e, bir de. E, bundan bahsedebilir misin bizi biraz? Tabii ki. E, sen de bahsettiğin gibi Girls Who Code Türkiye'yi bu misyonla başlattım. Maalesef birçok alanda olduğu gibi sistem alanında da cinsiyetler arasında dağılımda çok büyük bir uçurum var. Ancak buna karşın gerekli adımlar atılmıyor. Eğer öğrenciyseniz kendi okunuzun robotik, kodlama takımlarına düşünün. Eğer bir şirkette çalışıyorsanız daha çok sayısal yetkinlik, yönetim becerileri gerektiren pozisyonları düşünün. Bu dağılımlar bile aslında ne kadar cinsiyetçi yargılarla hareket ettiğimizin çok somut bir göstergesi. Girls Who Code kız çocuklarına kodlamanın temel basamaklarını öğreterek bu uçurumu 2027'ye kadar kapatmayı amaçlıyor. Biz de Girl School Türkiye olarak konferanslar, atölyeler hatta kariyer planlama günleri düzenleyerek kız çocuklarına sistem sevgisi aşılamayı amaçlıyor ve eğer isterlerse her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyoruz. Ee, ve aslında Girls girl Who Code, Girl Up, e, HeForShe diyoruz ama belki dinleyiciler arasında sana destek vermek isteyenler olabilir veya bu ekibe katılmak isteyenler olabilir. Sana nasıl ulaşabilirler? Öncelikle HeForShe'ye destek vermek isterseniz HeForShe'nin resmi web sitesine e, uğrayabilirsiniz. Sağ üst köşede geç, e, göreceksiniz ki destekliyorum diye bir buton olacak. E, oraya aslında tıklarsanız yaklaşık 10 saniyelik bir e, süreçte size before she olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer bana ulaşmak isterseniz e, Instagram ve Twitter'dan her zaman e, ulaşabilirsiniz. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. E-mailime e ulaşabilirsiniz. Ve olabildiğince özellikle Girls to Call ve Girl Up olarak olabildiğince kişiyi e, gönüllüyü ağırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer Değişimi yaratmak istiyorsanız lütfen e, ulaşmaktan çekinmeyin. Çünkü e, küçük, gereksiz e, bir adım asla yoktur. Değişim için adına, e, atılan her adım çok değerlidir. E, dolayısıyla lütfen aklınızdan çıkarmayın. Evet, gerçekten çok güzel. Selin özün aldım bile. Sohbetimiz burada bitti. Selin, konuğum olduğun için çok teşekkür ediyorum sana. Beni ağırladığınız için ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. Evet şimdi senin özünü aldım ile yaptığım röportaj dinlediniz, kendisini dediği gibi sosyal medya hesaplarından ve web siteden destekleyebilirsiniz. Şimdi de Sierra Leone'den Rosalina Isatamansaray ile yaptığım röportaj. Rosalina Isatamansaray, Batı Afrika'da yer alan Sierra Leone'den bir iklim ve çevre aktivisti. Gençlerin iklim krizine dikkat çekmek, politikaları etkilemek ve topluluklarında harekete geçmek için bir araya geldiği ve gün geçtikçe büyüyen bir gençlik hareketi olan Fridays for Future Sierra Leone'nin kurucusu. Uganda'daki Kampala International Üniversitesi'nde işletme alanında lisans derecesine sahip ve Young Africa Leaders Initiative'de iklim değişikliği ve gençlerin katılımı konusunda eğitim almış. Çevre konusunda çok tutkulu olan Rosaline'e, Dayanıklı ve iklim krizine hazır topluluklar olabildiğimiz noktaya geldiğimizi görmek istiyor. En sevdiği alıntı ise dünya kötülük yapanlar tarafından değil hiçbir şey olmadan onları izleyenler tarafından yok edilecektir. Sierra Leone iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer aldığından dolayı uzun süredir iklim krizinin sonuçlarını yaşadığınızı düşünüyorum. Ama lütfen bizi nasıl iklim aktivisti olmaya karar verdiğini ve FFF Sierra Leone'yi nasıl kurduğunu anlatır mısın? İklim değişikliği bizim için sel, toprak kayması, kuraklık, sıcaklık artışı gibi günlük gerçekler ve herkese etkiliyor. Özellikle de Afrika'dan genç bir kadın olarak bu krizin tehlikelerinin en çok kurbanı olduğumu söylemeliyim. Ayrıca Sierra Leone'nin en büyük sorunu iklim krizi. Bu yüzden hepimiz çözüm yolunda birlikte rol almalıyız. Bu nedenle gelecek adına savaşmak için grev yapmaya karar verdim. Çünkü gelecek nesil iklim krizine yabancı değil. Ben iklim değişikliğinin acısını tattım. Bir zamanlar Crue Bay Freighton Sierra Leone'de yaşıyordum. Bu bölge normalde iklim krizinden etkileniyor. Bu deneyimi anlatmaya çalıştığım her seferinde gözyaşlarımı tutamıyordum. Bu bölge deniz kıyısında ve tüm halkın çöplüklerini döktüğü bir yer. Yağmur yağdığında şiddetli seller yaşanıyor ve birçok insan mallarını, mülklerini ve işlerini kaybediyor. Bazıları ölüyor, bazıları genç olsun, yaşlı olsun yaralanıyor. Diğerleri sellerde kayboluyor. Birçok kız fuşa karışıyor çünkü başlarının üzerine yaşayabilecekleri bir çatıları kalmıyor. Bu nedenle iklim krizine ve bunun sonuçlarına karşı dikkat ve farkındalık yaratmak için grev yapıyorum. İklim felaketlerinden edindiğim tüm tecrübe ve travma ile İsveçli genç iklim aktivisti Gratö Thunberg'den çok ilham aldım. Aktivizme çok güçlü bir dayanak oldu. İklim değişikliği ve çevre kirliliği için sesimi yükseltiyor ve konuşuyorum. İklim krizi ülkenizi son birkaç yılda nasıl etkiledi? Sierra Leone'nin iklim değişikliği Eşikliğine karşı neden en savunmasız ülkeler arasında yer aldığını söyler misin? Ülkem Sierra Leone iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyanın en savunmasız ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Ve neredeyse tüm sektörlerde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini giderek daha fazla tecrübe edeceğimiz çok açık. Bu hava koşullarındaki değişiklikler için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Pasifik Okyanusu ve Kuzey Atlantik'te 2015 ve 2017 yıllarında sıklıkla yaşanan yıkıcısel felaketleri tetiklenmeye devam ediyor. Ülkem Sierra Leone başkentimiz Freetown, güney ve doğu bölgelerindeki diğer büyük şehirlerin yaşamını, mallarını ve finansını kitlesel yıkıma yol açan eşi görülmemiş sel ve ağır toprak kaymalarından etkiledi. Ayrıca birçok çiftlik ve işletme tahrip oldu ve can kayıpları yaşandı. Bu karanlık gerçeklik gelişimimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Sierra Leone'deki en ölümcülsel felaketlerinden biri 2015 yılındaki yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı yarım adanın ucunda yer alan Freetown'da daha da kötüleşti. Freetown'un topografyası sık ormanlık ve kısmen ormansız dağlar arasında gidip gelir. Bu dağlar Atlantik'e paralel olarak yarımada boyunca 25 mil uzanır. Freetown rakımı deniz seviyesinde veya hemen altında olan kıyı bölgelerinden deniz seviyesinde yaklaşık 400 metrelik bir yüksekliğe kadar değişir. Freetown zayıf kentsel gelişim programını içeren uzun vadeli sorunlardan muzdarip. Afrika Araştırma Enstitüsü'nden Jamie Hitchin'e göre hükümet toplumdaki sorunlara konut sağlamakta yetersiz ve kontrolsüz inşaat gibi konulara dikkat çekildiği zamanlar ise ancak bir kriz olduktan sonra oluyor. Çünkü kontrolsüz yerleşim alanlarında konut yapımına ilişkin bir moratorium uygulanmadı. Ve belediye görevlileri taşkın alanlarını işgal etti ve bu su geçiş yollarının daralmasına neden oldu. Taşkınlar sırasında Free Town'un drenaj sistemleri özellikle şehrin daha fakir bölgelerinde yüze akışının daha yüksek seviyelerde olmasına katkıda bulunan atıklardan dolayı tıkanır. Yamaç bölgelerinde büyük evlerin inşası ve konut amaçlı sınırsız ormanlaştırma yakındaki yamaçların istikrarını zayıflattı ve toprak erozyonuna neden oldu. Felakete giden 10 yıl içinde Sierra Leone ülkenin iç savaşında yaklaşık 800 bin hektarlık orman örtüsünü yok etti. Aynı zamanda bu ormansızlaştırma kaybı bir nedeniydi ve iklim değişikliğinden kaynaklanan hasar Sierra Leone'yi uyum sürecinden çok gerisine itti. Yıllar boyunca başkent Free Town sakinleri sellerin ardından artan yıkım izlerine ilk elden tanık oldular. Dağsı Ülkem Sierra Leone Batı Afrika'nın Güneybatı kesiminde yer alır. Nefes kesicidir sıradağlar, derin vadiler ve alçak kıyı alanı ile arazisi güzel bir ülkedir. Her zaman yüksek sıcaklık, yoğun yağış ve yüksek nem oranları yaşıyoruz. Ülkede belirgin iki mevsim hakimdir; yağmurlu ve kuru. Daha sık ve uzun süreli kuru dönemler çiftçilik takvimini ciddi şekilde güvensizleştirmesine sebep oldu. Yağmurlar geldiğinde şiddetli sel felaketleri sahil boyunca yükselen deniz seviyesinden dolayı daha da şiddetli hale geliyor. Evler yıkılıyor, sokaklar sular altında kalıyor ve mahsul hasarı günlük hayatınızın bir parçası haline geliyor. Bu yaşanan seller de içme suyunu kirleterek ishal, tifa ve kolera dahil su kaynaklı hastalıkların yayılmasına neden oluyor. 2002 yılında iç savaşın sona ermesinden sonra sağlanan sosyal ekonomik ilerleme, ebola salgını ve madencilik faaliyetlerinin inşaat sebebiyle zayıfladı ve ülkeyi iklim değişikliğinin etkilerine karşı zayıf bir konumda bıraktı. Bunlar iklim değişikliğine karşı en savunmasız 3. ülke olmalarının nedenleri. Devletinizden talepler nedir? Sierra Leone hükümeti iklim acil durumu ilan etmelidir. Ulusal okul müfredatı iklim krizini ele almak ve gezegenin korunmasına öncelik vermek için yeniden düzenlenmelidir. Bu gençlerimiz için yaratıcılık ve yenilik getirecek. Sierra Leone hükümeti iklim krizi ve hemen harekete geçme gerekliliğini kamuoyuna iletmelidir. Sierra Leone hükümeti gençlerin geleceğimizdeki büyük tehlikeye açık olduğunu kabul etmelidir. Görüşümüz iklim felaketiyle mücadele etmek için politika oluşturmaya dahil edilmelidir. Sierra Leone hükümeti uluslararası belirlenmiş anlaşmaları takip etmeli ve bilimin arkasında birleşmelidir. Şirketler Sierra Leone'de sürdürülebilir iş yapma yöntemlerini dahil etmek için harekete geçmelidir. Bireyler bir yaşam tarzı değişikliği düşünmeli ve topluluklarındaki çöpleri temizleme, toplu ağaç dikme ve plajları temizleme gibi yeşil eylemler uygulamalıdır. Grevleriniz için nasıl seferber oluyorsunuz ve gençler buna nasıl dair oluyor? En önemlisi hükümetiniz Sierra Leone'deki aktivistleri nasıl görüyor? Grevleri organize etmek en zor şeylerden birisi. Burada Afrika'da nüfusun üzerinde %95'inin iklim değişikliği konusunda herhangi bir fikri yok. Siz yol kenarında pankartınızla gördüklerinde planları olmayan biri olarak görüyorlar. Zihniyet anlatamayacağım kadar dar ne yazık ki. Grevleri organize etmek amacıyla tasarladığım malzemeler için kendi cep harçlığımı kullanıyorum. Ancak hareketin başlangıcından bu yana Covid-19 kısıtlamalarına rağmen istikrarlı ve hızlı bir büyümemiz oldu. Dijital platformlarda bir takipçi topluluğu oluşturmayı başardık ve ayrıca dijital kampanyamız Youth Voice for Climate adında bir yayın kanalı açtık. 2500'ün üzerinde genç insan, altı okulu ve şu anda ekibimizin gösterdiği çabalar nedeniyle Freetown, Bo ve Kenama'da Üç mahallesinde gönüllü gençlerden oluşan bir ekiple birlikte Afrika'nın en hızlı büyüyen Friday's for Future ekibi olduk. Sierra Leone hükümeti iklim değişikliğinden bahsediyor ancak bununla mücadele için hiçbir adım atmıyor. İklim aktivistleriyle ilgilenmiyorlar. Bu bakımdan onların eylemlerinin kağıt üzerinde olduğunu ve gerçeklere karşı sığır ve kör olduklarını söyleyebilirim. Aslında şu anda sıcaklık seviyeleri bizi gün be gün giderek daha fazla etkiliyor. Geceleri uykusuz kalıyoruz çünkü klimayı çalıştıracak sabit elektrik gücü yeterli değil. Sıradan bir fan bile kullanamıyoruz. Bu yüzden Sierra Leone hükümetinin iklim acil durumu ile yüzleşmeye ve iklim değişikliğine odaklanmaya davet ediyorum. Sierra Leone'de onlarca yıldır insan hakları ihlaline şahit olduk. İklim adaletiyle ilgili en büyük sorun sence nedir? Siyasi ayrımcılık, kabilecilik, adam kayırmacılık, özellikle şehrin başkenti Freetown'da zayıf şehir planlaması ve topluluk duyarlılığının olmaması, ormansızlaştırma madencilik için Sierra Leone hükümeti tarafından yasalarının uygulanmaması ve hayattan daha çok Paraya önem veriyor olması, ülkemizde bizi etkileyen ve iklim değişikliğini yol açan sorunlardan sadece birkaçı. Aslında kanunsuzluk bu ülkede bizim için en büyük zorluktur. 19 Mayıs grevinin teması, boş vaatler istemiyoruz olmuştu, bize nedenini açıklar mısın? Şu anda Sierra Leone'de sıcaklık bizi öldürüyor. İklim çöküşü her saniye daha da kötüleşiyor ve liderlerimizin ofislerinde beyaz kağıtları imza atıyor olmaları ve geleceğimizin tehlikede olduğunu bilerek sonsuz sözler veriyor olmaları. Burada gezegenimiz tehlike altında Sierra Leone'de sıcaklık artışları halkı eritiyor Büyük çaplı yok oluş etkilerine doğanın insanlık ve gezegen üzerindeki yıkıcı etkilerine tanık oluyoruz Çevre savunucularının, çiftçilerin, balıkçıların ve yerli toplulukların sesleri özellikle dinlenmeli Değer verilmeli ve önceliklendirilmelidir Anlamsız hedefler peşinde değiliz Boş vaatler istemiyoruz Gerçek eylemler için buradayız 2030'da kendini ve dünyayı nasıl görüyorsun? 2030 bundan 9 yıl sonra iklim kriziyle mücadele etmek için bu süreden daha az vaktimiz var. Yoksa etkileri geri döndüremez kitlesel bir yok oluşa doğru gideriz. Liderimiz 2030 yılından önce iklim kriziyle mücadele etmek için somut adımlar atarsa dünyanın daha iyi bir yer olacağını ama yaptıkları gibi boş vaatler vermeye devam ederlerse iklim değişikliğinin etkileri geri döndürülemez olacaktır. Röportajlarımı dinlediniz, umarım beğenmişsinizdir. İki hikaye de bana kalırsa oldukça etkileyici. Bu cumalık benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine cuma günü saat 2'de görüşmek üzere.